1963, numaralı konu, Selman ve Eba Derda'nın yemek kabının tesbih edildiğini duymaları, evet, Ebu Derda çanağının altında ateş yakıyor, Selman da yanında bulunuyordu, Ebu Derda çanağın içinden bir ses geldiğini işitti, sonra ses tıpkı çocuğun seslenmesi gibi tesbih etmek suretiyle yükseldi, sonra ses azaldı, çanak devrildi, tekrar eski yerine geldi, fakat onun içindeki yemekten bir damlası dahi zayi olmadı, Ebu Derda'ya Selman, dikkat et, hiç gör. Bir manzaraya gel de bak, ne sen ne de baban daha önce böyle bir manzara görmemişsiniz, diye bağırdı, Selman, eğer sen sükut etseydin Allah'ın yüce mucizelerinden nicelerini daha görecektik, dedi.